1781 numaralı konu, Muaz bin Cebel'in bir hutbesi, Seleme bin Seyber şöyle anlatıyor, Muaz bin Cebel, Şam'da bizlere bir hutbe irat ederek şunları söyledi, sizler müminlersiniz ve cennet halkındansınız, Allah'a yemin ederim ki ben Allah Teala'nın esir aldığınız Rumları ve Farslıları da sizinle birlikte cennetine dahil edeceğini, yani onların da Müslüman olacağını, ümit ediyorum, çünkü herhangi biriniz bunlardan, Rum ve Farslardan, kendisine hizmet edenlere, eline sağlık, Allah sana merhamet etsin ve seni bağışlasın, diyecektir. Sonra da, Allah Teala iman edip salih amel işleyenlerin dualarını kabul eder ve onlara fazle ve keremiyle daha fazlasını verir, Şura, 42 Suresi 26, mealindeki ayeti kerimeyi okudu.